İlgi değer dinleyiciler. Sanatsever, canım hemşerilerim. Evvel Gedayi'nin 19. yüzyılda Gedayi'nin eserini okudum Niza. Güldürücü bir eser. Şimdi de yine Gedayi'nin bir eserini takdim ediyorum. Yalnız karısı hasta olup hastanelerde kalan kusura bakmasın. Karısı poker masasından kalkmayan kusura bakmasın. Üçenip de yatağından çıkmayan. Her şey kocasına yaptıran, kusura bakmasın, benim değildir. Geday'ın sözüdür. Bre dostu bre yaran, kötü karı başa bela getirir Yanını verir ateşe Etegi yakar, oturur, oturur Yanını verir ateşe Etegin yakar, oturur, oturur Yatar yatar, başı şişer Düşer döşege işer, çökeli, gel kurtlar düşer Ayranını geri öbürür oturur Ayranını geri oturur oturur <gülüyor> Komşulara gider gelmez Gelsen koy kıybetsiz olmaz Yedi somun inen doymaz eline geçen ebüker oturur oturur. Yedi somun inen doymaz eline geçen ebüker oturur oturur. döşekten çıkmaz lambasını bile yapmaz evin işine hiç bakmaz burnunu çeker oturur, oturur. burununu çeker oturur, oturur. <gülüyor> adan biri aş pişirir pişirir içine kurum düşürür düşür onun da tuzunu şaşırır şaşırır Tepkesin öger öger oturur oturur oturur oturur, oturur, oturur. zalimin kızı oturur yar hanım der Aptalım deri atsam atsam atılmaz, atılmaz boynuna girsem girsem yatılmaz Müzik Doktor parasına güç yetiş olmaz Doktor parasına güç yetiş olmaz Her gün belasını yeder oturur, oy oturur, oturur Kalbimde zor <gülüyor> durur,